Hazırlayan ve sunan Ümit Şahin İyi geceler, iyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri Agnus Deyi Tanrı'nın Kuzusu programının 19.sunda birlikteyiz. Ben Ümit Şahin Bugün Agnus Dei'nin bir yorumcuya ayrılan ilk programı olacak önemli bir kontralto bir İngiliz efsanevi kontralto Kathleen Ferrier'i dinleyeceğiz. Onun dinsel müzik alanında yaptığı kayıtlardan bir seçme dinleyeceğiz birlikte. Kathleen Ferrier 1912-1953 yılları arasında yaşamış ve e, bir İngiliz kontralto kısa süreli 10 yıla yakın bir meslek hayatı, sanat hayatı olmuş ve bu e, kısa sürede de oldukça ...önemli yorumlara imza atmış, önemli kayıtlarda bulunmuş. Benim elimde de Ferrier'in çeşitli derleme albümlerinden bir tanesi Naxos'tan çıkan... ...özellikle Bach'ın ve Handel'in dinsel müzik eserlerinden örneklerin yer aldığı Aryalar albümü var. Size buradan bazı bölümler dinletmeye çalışacağım. Catelyn e, Ferrier'dan aralarda yine bahsederiz. E, ben hemen Catelyn e, Ferrier'ın sesini size e, bir an önce ulaştırmak istiyorum. İlk olarak e, Johann Sebastian Bach'ın 232 eser sayılı Siminör Mes'inden bir bölüm dinleyeceğiz. E, Siminör Mes'ten Quisedes bölümünü söyleyecek. Kontralto Catelyn Ferrier. bahsedeceğiz. Adrian Bolt yönetimindeki Londra Flarmoni Orkestrası eşlik edecek. Bu eserde özellikle obu adam orada yani aşk obuasında Michael Dobson'ın sesini duyacaksınız. Şimdi Bach'ın siminörmesinden Quisedesi Kathleen Ferrier'dan dinliyoruz. İngiliz kontralto Kathleen Ferrier'a ayırdığımız özel aknusteye devam ediyoruz. İlk olarak Kathleen Ferrier'in Johan Sebastian Bach'ın seminör mesinden Kuisedes'ini dinledik. Kathleen Ferrier 1912-1953 yılları arasında yaşamış. Söylediğim gibi özellikle genç yaşta ölümünden sonra da İngiltere'de büyük bir sevgi görmüş bir isim. O yıllarda da yaşamıştı. Kısa süreli kariyerinde de çok sevilen bir isim. Örneğin e, Şef Bruno Walter ki kendisi de e, Kathleen Ferrier'in son yıllarında onunla çalışmış. E, şöyle bir yorum yapıyor Ferrier için. E, ona hiçbir en e, yüksek düzeydeki bir e, vakurluk bile e, ulaşılmaz değildi. E, özellikle de e, dinsel ya da ruhani anlamı olan... E, müziklerde, e, müzikler onun kişisel alanıydı diyor. Gerçekten de Ferrier'ın yaptığı kayıtların e, önemli bir bölümü. E, özellikle Bach ve e, bahın diyelim daha çok ama Handel'in de Mesih Oratoryosu var. E, ondan da şimdi bölümler dinleyeceğiz. E, bu tür dinsel eserlerin yorumları zaten opera literatüründe Kontrol e, rollerinin e, çok çok yaygın olmadığını da düşünmek lazım. Ama tabii ki e, Ferrier'in e, opera ve lead kayıtları da e, ve e, sahnelemeleri de var. Şimdi ikinci olarak yine Johann Sebastian Bach'ın 244 eser sayılı Matta pasyonundan e, Ferrier'in söyleyeceği bir e, bölüm dinleyeceğiz. Grief for Sin. Bu eseri de yine Adrian Bolt yönetimindeki Londra Flyman Orkestrası'nın eşliğinde dinliyoruz. <Gülüyor> Bahın Matta Pasyonu'ndan bir bölümü Grief for Cine, İngilizce olarak Kathleen Farrier'dan dinledik. Bugün Contralto Kathleen Farrier özel programı yapıyoruz. E, gerçekten e, biraz sonra çalışacağım bir, bir iki parçasında daha e, Bahın İngilizce sözleri, dilikleri kullanılmış. E, şimdi bunlardan bir tanesi de Bahın e, diğer bir pasyonu, e, Johanna Pasyonu ama belki buna İngilizce olduğu için "Sen John da demek lazım. Bu, buradan da yine Kathleen Ferrier'ın söyleyeceği bir kontralto aryası var. Şimdi onu dinleyelim daha sonra biraz Kathleen Ferrier hakkında konuşuruz. All is Fulfilled yine Kathleen Andrew Adrian Bolt yönetimindeki Londra Flamen Orkestrası eşlik ediyor. Johann Sebastian Bach'ın Johanna Passion'undan All Is Fulfilled İngilizce lirikleriyle Kathleen Ferrierdan dinledik. Kathleen Ferrier, söylediğim gibi İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde en tanınmış kontra su olmakla birlikte belki de en tanınmış sanatçılarından biri o dönemde. Çok genç yaşta 41 yaşında meme kanserinden ölümünün ardından daha da büyük bir efsane haline gelmiş. Örneğin Peter Pierce bir İngiliz tenor onun için bir ses bir insandı diye bir yorum yapıyor. Yani tamamen kendine özgü başka hiç kimsede bulunmayan bir sesi olan çok önemli bir sanatçı. Gerçekten de dinlediğiniz şu ana kadar bah aryalarında da herhalde bu düzeyde bir özellikle dinsel müzik eseri yorumu bulmak çok kolay değil. Bunu özellikle biraz sonra Mesih aryalarında da gözleyeceğiz. Mesih yorumu da son derece önemli. Hatta bir biyografisini yazan, bir yazar Ferrier'ın e, muhtemelen o yıllarda Kraliçe'den sonra en çok tanınan e, kadındı diye yazmış. Biraz abartılı olabilir diyor bunu aktaran kaynak. Ama e, o yıllarda kaydetmiş olduğu opera eserlerinden bir tanesi Gluck'un Orfeo Aneridice'si. Bu Orfeo Aneridice'nin de e, önemli sevilen aryalarından bir tanesinin İngilizce yorumunu What is Life olarak yazmıştı. E, kaydetmiş ve o dönemde Frank Sinatra ve Verali'nden daha fazla satmış bu kayıt. Gerçekten bir dönemin, bundan 50 küsur yıl önceki bir dönemin en önemli opera sanatçılarından bir tanesi Kathleen Ferrier. Şimdi bir Handel yorumu dinleyeceğiz Ferrier'den, 3 tane bahın ardından. Bu eser aslında bu çalacağımız Arya Birazcık bizim Agnus Dein'in e, sınırlarını birazcık zorlamak durumunda kaldım ama çalmak istediğim için. Evet bir dinsel müzik eseri yine bir oratorio, Samson oratoryosu Handel'in ama e, bu bugüne kadar pek istisna yapmadık, çalmadık. Bu eski ahit'e dayalı bir şey. E, Hakimler kitabına, e, kitabında geçer Samson'un hikayesi. Eski ahitten bir hikaye üzerine yazılmış. Hendel'in en sevilen oratoryolarından, en başarılı oratoryolarından bir tanesi. Ama olsun bir istisna yapalım Ferrier için. Ve şimdi Samson oratoryasından Return of God of Hosts adlı Arya'yı dinleyeceğiz. kontralto to Arya'sını yine Kathleen Ferrier'a, Adrian Bolt yönetimindeki Londra Filharmoni Orkestrası eşlik ediyor. Kontralto, ...Kathleen Farrier'dan... Handel'in Samson Oratoryosu'ndan... ...bir Arya dinledik. E, Kathleen Farrier'ın... ...gerçekten... E, ...pürüzsüz... E, ...muhteşem bir legatosu var. E, gerçekten... ...bazı yerlerde... E, ...çok geniş bir... E, ...gırtlağı olduğu söyleniyor. Hatta... E, ...hocalarından Roy Henderson... ...hocası Roy Henderson... Ee, ...hiçbir yere takılmadan gırtlağından bir elma geçebilirdi diye iddiada bulunuyormuş. Gerçekten e, yapısal olarak da e, müthiş bir ses açıklığı e, olduğunu ve bunu da teknik olarak son derece pürüzsüz bir şekilde kullandığını duyabiliyoruz. E, bu teknikte aslında e, bu tür dinsel müzik eserleri için e, bence özellikle büyük önem taşıyor. E, şimdi yine Handel'den e, devam edeceğiz... Mesih Oratoryosu'ndan iki yine çok sevilen kontralto Contralto Aryas'ını un, arda arda dinleyelim. Önce eserin e, Mesih'in birinci bölümünden Although That Tellest Good Tidings to Zion e, ve ardından da ikinci bölümden He Was Despised bölümlerini yine Catelyn Farrier'ın sesinden ve Adrian Bolt yönetimindeki Londra Filamen Orkestrası'ndan dinliyoruz. Contralto, Kathleen Ferrier'dan Handel'in Mesih Oratoriosu'ndan iki Arya dinledik. Sir John Barbirolli, Kathleen Ferrier anısına yazdığı bir yazıda özellikle bu en son dinlediğimiz He Was Despised Arya'sı için insanı dağlayan güzellikte ve acı veren bir yorum diye bir not düşmüş. Gerçekten müthiş bir Arya idi. E, Mesih'in bence benim de duyduğum kadarıyla en güzel e, yorumlarından bir tanesiydi. Mesih'in bu ünlü ayrılsın. Kathleen Farrier e, söylediğim gibi e, bir İkinci dünya savaşından sonra kariyerine başlamış sayılır. 1943'te aslında Londra'ya taşındıktan sonra e, yavaş yavaş tanınmaya başlamış. 1953'te e, öldüğüne göre işte 10 yıl kadar en fazla bir kariyeri olabilmiş. Bu sürede de onun e, tanınmasına neden olan en önemli e, kayıtlardan bir tanesi Mahler'in e, Yeryüzü Şarkısı yani Das Lied von der Erde e, kaydı olmuş. E, bu, bu eserin tekrar e, tanınmasında önemli bir bayı olmuş ve aynı zamanda Ferrier'ın da e, ününü arttıran e, bir kayıt olmuş. Bu onun dışında da Mahler e, kaydı dışında Biraz önce de dinlediğimiz Bach'ın siminörmesi, Matta Pasyonu, Johanna Pasyonu, Gluck'un Orfeo'su gibi çok önemli kayıtları olmuş ya da Britain'ın Spring Senfoni kaydı gibi önemli kayıtları olmuş Ferrier'in ve herhalde bütün bu tür efsanevi sanatçılarda olduğu gibi çok genç yaştaki ölümü de onun ününü pekiştiren şeylerden bir tanesi olmuş. Şimdi son iki e, esere geliyoruz. Bunlardan bir tanesi yine e, e, Bach'ın e, Simünör Mesin'den e, gelecek. E, Mesin Agnus Dei bölümünü çalacağız. Agnus Dei e, programımızın da ismi olmasına rağmen çok sık çalamıyoruz Agnus Dei'ler. E, bu da gerçekten e, Bach'ın Mesin'in en güzel bölümlerinden biridir. Ve son derece ince bir yorumunu dinleyeceğiz şimdi. Ee, tabi e, bir e, Luterci e, besteci için belki mesin tamamını çalmak fırsatı bulursak programlarımızdan birinde uzun uzun konuşuruz. Bir Luterci Protestan besteci için bir Latin mesi bestelemek her şeyden önce tuhaf tabi e, ama bu mesle e, herhalde dinsel amaçla. E, ...seslendirilmemiş olsa bile müzikal anlamda seslendirilen eserler arasında e, olağanüstü meslerden bir tanesidir tabii ki Bach'ın eseri. Şimdi e, Mess'in, Siminör Mess'in e, Agnus Dei bölümünü e, yine Adrian Bolt yönetimindeki Londra Flamin Orkestrası eşliğinde kontralto Kathleen Ferrier'dan dinliyoruz. Kathleen Ferrier'dan e, Bach'ın seminer meslinin Agnus Dei bölümünü dinledik. E, şimdi e, programın son eserine geliyoruz. E, ben Kathleen Ferrier'dan ayrılmadan önce özellikle hem bu e, Naxos'tan çıkan e, Ferrier'in Dekka için yaptığı Bach ve Hendel yorumlarını derlediği Aryalar e, albümünü hem de özellikle onun en önemli kayıtları arasında olan Mahler'in Das Lied von der Erde Gluck'un Orfeo Operası ve Handel'in Mesih e, yorumlarını bulabilirseniz veya bunların yer aldığı derlemeleri bulabilirseniz kaçırmayın derim. Şimdi son olarak e, bir Bach kantatıdan e, bir Kontralto Aryası yorumu dinleyeceğiz. E, bu Bach'ın 11 e, sayılı eser sayılı kantatı Lobet Gott in Sainen Rayhan başlıklı kantat, Asansiyon yani göğe yükselme kantatı olarak bilinir bu kantat. Bu eserin biz İngilizce lirikle <gülüyor> İngilizce çevirisiyle yapılmış bir kaydını dinleyeceğiz. Praise our God ismini taşıyor kantat. Bu kantattan dinleyeceğimiz eserin de zaten tek kontralto aryası olan Ahter yet my dear savior. Aryasının biraz önce dinlediğiniz e, yani en son dinlediğiniz Agnus Dei ile aynı melodi olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten de Bach'ın e, ilginç bir e, tekrarı tek, yaptığı ilginç bir tekrar olmuş. Aynı e, melodiyi Yani bu daha önce bestelenmiş bir eser tabii. Daha sonradan Siminor de kullanmış. Şimdi e, bu eseri e, Contralto Kathleen Ferrier'dan dinliyoruz bu Arya'yı. Rejinat Jack yönetimindeki Jack orkestrası eşlik ediyor. <Gülüyor> Kathleen Ferrier'dan dinledik. Bach'ın 11 numaralı Kantatından Ahteriyet, My Dear is Bugünkü programımızı efsanevi İngiliz kontralto Kathleen Ferrier'a ayırdık. Gelecek hafta bir başka Agnus de buluşmak üzere teknik masada Ferrel Kabil ve ben Ümit Şahin hepinize iyi geceler, iyi pazarlar diliyoruz. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Ferda Barış tarafından desteklenmiştir. Agnus değil, Tanrı'nın kuzusu. Barok'tan çağdaş dönemi, klasik müzikte Nasıralı İsa. Hazırlayan sunan Ümit Şahin.